Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala ve ashabihi ecmain Geçen dersimizde cemaatten bahsetmiş cemaatin hükmü ki bu noktada diğer mezheplere de temas edilmiş idi ve hangi durumlarda kişinin cemaate gitmemesine ruhsat verilir Bunların detaylarını incelemiştik. Yine bu paralelde imamlık yapacak kimsede aranan vasıflar nelerdir? Ve bu vasıflarda eğer birliktelik söz konusu olursa bu noktadaki liyakat tertibi neye göre yapılmalıdır? Bunlara temas edilmiş, bunlar incelenmişti. E bugünkü dersimizde nasip olursa yine cemaatle irtibatlı olarak, cemaatle alakalı olarak işte öncelikle saf düzeninden bahsedeceğiz. E, saf düzeninde imamın arkasında kişilerin nasıl durması gerekir? Yine bu bağlamda kadın ile erkeğin yan yana durması ne olur? Böyle bir durumda erkeğin namazına zarar verir, vermemesi için gerekli şartlar nelerdir? Ee, bu konuya, muhazat meselesine temas edilecek. Yine kadınların e, cemaate gitmeleri, camiye gitmeleri uygun mudur, değil midir? Bu noktada mezhep imamlarımızdan farklı görüşlerin olup olmaması ve sonuç olarak günümüzde fetvanın nasıl verildiği nasip olursa bu suallere de inşallah cevap arayacağız. Yine e, bu bağlamda imam ile cemaat arasındaki birliktelik yani kim kim olan bir imama iktida edebilir? İmamın haliyle cemaatin halindeki müsavat, imamın hadinin daha üstün olması veya daha etna olması, örneğin abdestli olan bir kimse, temim alan bir kimse iktida edebilir mi? Ayaklarını yıkamış olan bir kimse, mes kullanmış olan bir kimse iktida edebilir mi? Veya özür sahibi olmayan bir insan özür sahibi olan birine iktida edebilir mi? İnşallah Bunların detaylarına bakacağız. E, son olarak da eğer vaktimizde müsait olursa e, kişi namazını kıldıktan sonra bir imama iktida ettikten sonra e, imamın abdestsiz olduğu ortaya çıkarsa ne yapılmalıdır? E, bu konuda mezhep farklılığı var mıdır? İnşallah bunlara temas edilecek ki Rabbim bir hakkını okuyabilmeyi hatadan muhafaza etmeyi cümlemize nasip etsin. Ee, keza okuduklarımızı da önce kendi nefsimize tatbik etmek ve daha sonradan etrafımızdakileri de anlatmak suretiyle tatbik ettirebilmeyi Rabbim cümlemize nasip müesser eylesin inşallah. Ee, evet, tertib-ül sufuf, saf düzeni. Ee, bunun öncesinde dedik ki eğer imam arkasında tek bir cemaati varsa o kişiyi sağ tarafına alır, arkada tek başına durmaz ama birden fazla kişi ise yani iki kişi ise bu noktada İmam-ı bu Yusuf'tan farklı görüş olsa da o iki kişi arkada bir saf tutarlar. İkiden fazla olması durumunda zaten saf olacağı ittifakidir. Peki bu saflarda işte cemaatimizin içinde erkekler olsa çocuklar olsa bayanlar olsa bunun tertibi nasıl olacaktır? İşte onunla alakalı diyor ki ve yasufu İmam efendi saf tertibini düzenler. er -rical, önce erkeklere yer verir. Sümmel-sibyan erkeklerin arkasında çocuklar. Sümmel-hunasa çift cinsiyetli olan kişiler. Sümmel-nisa daha sonra da bayanlar. Ki bu tertip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadis-i şeriflerinde vurgu yapmış olduğu bir tertip. Ancak bu tertibin bazısı namazın sıhhatına engeldir eğer bu tertibe riayet edilmemesi. Ancak bazıları ise sıhhatına engel olmamasa, olmasa da kera söz konusu olacaktır. Örneğin bir bayanın erkeklerin bulunduğu bir safta bulunması erkeklerin namazına zarar verecek. Bu bağlamda buna riayet edilmesi namazın sahatı için şarttır. Ama çocukların erkeklerin safının arkasında durması bir sünnet olarak sabit olmuş ama erkeklerin safında durması erkeklerin namazına zarar verilmi yani yetişkinlerin namazına zarar verilmi bu noktada zarar vermeyeceği de e, fuki kaynaklarımızda açık bir şekilde ifade edilmiştir. Sadece bu evleviyet itibariyle böyle yapılmalı. i̇bn Abidin e, merhum bu konuyu ele alırken diyor ki haşiyesinde, eğer çocuklar birden fazla değil ise, azsa bunlar büyüklerin yani yetişkin olan kişilerin saflarında bölüştürülür. Yani tek bir kimse, bir çocuk arkada tek başına bırakılmaz. Ama birden fazla ise, saf tutabilecek kadar ise bunlar arkada müstakil bir saf tutturulur diyor. İmam Rafi bu konuyu ele alıyor ve meseleyi i̇bn bu meselesini haşi olarak alarak diyor ki aslında diyor, Birden fazla çocuk olduğu zaman da onlara müstakil saf tutturulmayıp da büyüklerin yanına bunları serpiştirilmenin zamanımızın açısından daha uygun olacağı. Niye? Çünkü tek çocuk oynamaz ama çocuklar birden fazla olursa ve etrafında yani yanında da yetişkin kişiler bulunmaması durumunda çocuk olmaları yaratılış itibariyle namazın ciddiyetine de vakıf olmadıklarından dolayı bunlar oynarlar, caminin huzurunu kaçırırlar, cemaatin huzurunu kaçırırlar ve cemaatin içinden de belki kalp kırıcı bir takım ifadeler olabilir çocuk açısından bu bundan sonraki hayatında da çocuğa bir etki yapacaktır. Bu bağlamda deniyor ki çocukların oynamasına da fırsat vermeden, imkan onlara tanımadan büyüklerin saflığına dağıtılması daha uygun olduğunu ifade ediyor. Burada uygun olan nedir peki? Uygun olan eğer gerçekten böyle bir kargaşalık olup da çocukların e, caminin huzurunu kaçırma durumu söz konusu ise ebeveynler yani çocukların velileri e, çocuklarını yanlarını alsınlar ama kendileri de ön safta durmasınlar, en arka safta dursunlar. Ee, ya safın en sağına veya en soluna veya direkler varsa e, çocuktan sonra direk olsun öteki cemaatle de arasında o ebeveyn zati kendisi olsun babası veya velisi kimse bu olsun. Bu şekilde yapmaları hem çocuğun daha ciddi bir şekilde namazın e, konumunu anlamasına sebiyet verir hem de cemaatin içinde huzursuzluk olmasına da mani olunur. Ama böyle bir durum değil. Çocuklar yetişkindir. Yani e, oynayacak yaşta değillerdir. O zaman onlara arkada müstakil bir saf tutulması bu tertibe riayet edilmesi asabiyle güzel olacaktır. E, onun arkasında çift ünsiyetli e, çift e, cinsiyetli olan Kişiler Daha da arkada ise bayanların olacağı ki günümüzde zaten camilerde bayanların yeri ayrıdır. Yani erkeklerin kılmış olduğu yerde zaten bayanlar namaz kılmamaktadır. Ama olur ya kişi evinde cemaat yapacaktır. Böyle bir durumda o bayanın mahrem olması veya kişinin eşi olması ön safa geçme hakkını vermez. Bayan olması niteliği itibariyle yine erkeklerin arkasında durması gerekecektir. Ee, şimdiki konumuz da zaten bununla alakalı. Peki bu muhazatta bir bayan, bir erkekle yan yana namaz kılmaları durumunda ne olacaktır? İmam Kuduru diyor ki feyin kâmet imraütün ee, bir bayan duracak olsa namaza ilacem bir raculin bir erkeğin yanında. Ee, tabii bu bayanda aranan belli başlı şartlar var. Bunlara temas edeceğiz. Ve huma müştereken fi salatun vahide ki bunlar da aynı namazı kılıyorlar. Ya aynı imama iktidar etmişler veyahut da o erkek namaz kıldırıyor. O bayan da o erkeğe uymuştur. Bu şekilde ise fesedet salatuhu la salatuha. Erkeğin namazı bozulur ama bayanın namazı bozulmaz. Ee, bu konu kaynaklarımızda muhazzat başlığı altında ele alınan bir konu ve tertibül makam denilen ki bu bir farzdır. Yani namazda imamın Cemaate nisbette durması gereken yeri, cemaat içinde de erkeklerin bayanlara nisbette durması gereken yer e, ve bu yere ihlâf söz konusu olursa bu birilerinin namazına mani olacaktır. Eğer imamın namazına mani olursa bu cemaatin de namazının bozulmasına sebebiyet verecektir. İşte bu muhazat meselesinde kadınla erkeğin yan yana namaz kılmasında Erkeğin namazı bozulur. Ancak erkeğin namazının bozulabilmesi için aranan dokuz tane şart vardır. Yani bu e, genel değildir. Bu dokuz şart e, söz konusu olduğunda veya bunlar, e, bunlar ile beraber e, bir bayan erkekle yan yana namaz kıldığında bu takdirde erkeğin namazı bozulacaktır. E Tabii bu bir bayan tabirini kullanıyoruz. Yani erkek ile aralarında mahremiyetin olup olmaması sonucu değiştirmez. Hanımı veya çocuğunun olup olmaması sonucu değiştirmeyecektir. Öncelikle bu namazın zat-ı ve sucud dedikleri rükü ve secdeli olan bir namaz olması. Yani bu cenaze namazından itirazdır. Çünkü cenaze namazında bayan erkek de aynı safta olacak olsa bu durumda erkeğin namazı bozulmaz. Ama fıkıh odaklıdır. Yani mesele sadece namazın bozulup bozulmaması yönüyle konular ele alındığı için böyle bir duruşun caiz olup olmaması buradan anlaşılmayacaktır. Yani burada şu sonuç sakına çıkmamalıdır. Demek ki cenaze namazında bayanlar erkeklerle aynı safta durabilir şeklinde bir anlayış. Yanlış bir anlayıştır. Çünkü biraz önce okuduğumuzda bayanların nerede duracağı ifade edilmiştir erkeklerin arkasında çift cinsiyetli kişiler onun arkasında durması gerekir. Ama buna rağmen bir erkekle yan yana duracak olursa bu erkeğin namazını bozar mı bozmaz mı? Eğer namaz cenaze namazı gibi bir namazsa veya tilavet secdesi ise bu bozmayacak. Caiz olmamakla beraber orada durması uygun olmamasıyla beraber namazını bozmaz. Ama bu namaz rükü ve secdeli olan bir namazsa Rükü ve secdenin fiziksel olarak bulunması şart değildir. Kişinin mazeretinden dolayı, secde yapma imkanı olmadığından dolayı ima ile kılmış olduğu namazda bir kuvvet, zati itibariyle rükü ve secdeli namazdır. Böyle bir namazda dahi olsa bu erkeğin namazı bozulur. Birinci şart e, budur. E, diğer bir şart ise Erkek ile bayan arasında bir engel, bir hail olmayacak, yani bir sütre olmayacak. Buna göre eğer arada bir perde varsa veya bir kişilik boşluk varsa veya namazda sütre olmaya elverişli bir işte bir engel varsa. Veya aralarında bir basamak o kadar ki bir insan boyu aralarında bir farklılık söz konusu olursa biri aşağıda biri yukarıda gibi bu durumda da erkeğin namazına zarar vermez. Ama aralarında böyle bir engel olmadan yan yana durmaları da erkeğin namazını bozar. Üçüncü şartta ki bunu meydanı söylüyor Lubab'da güzel bir şarttır aslında erkeğin o bayana işaret etmiş de olmaması gerekir. Yani buna göre erkek eğer bayana sen burada namaza durma, burada namaza durman caiz değil dediği halde bir bayan gelip de orada namaza duracak olursa bu takdirde erkeğin namazı bozulmaz, kadının namazı bozulur. Bu özellikle e, hacca ve ümreye gidenlerin, harami şerife giden kişilerin e, titizlik göstermesi gereken bir mesele. Evet, Medine Münevverede bayanlarla erkeklerin bir arada kılına olan az zaten yok. Elhamdülillah orada o konu çözülmüş. Hiçbir zaman bir erkek bir bayanı görmüyor, bir bayan bir erkeği görmüyor mescid içinde. Tamamıyla kapıları daire namaz kıldığı yerlerde farklı. Ama mescide haram böyle değil. Buna pek imkanda yok çünkü Kabe bir herkes oraya geliyor, orada taaff yapılıyor. Ve tavaf esnası farz namaza yakın bir zaman olduğu zamanda da hemen farza duruluyor. Ve bayanlar ortada kalabiliyor. Erkeklerin safına katılabiliyor. Bu da ciddi anlamda erkeklerin namazına zarar verecektir. İşte şartlardan bir tanesi eğer erkeklerse ki burada namaza durma. Yani tebliğde bulunsa, tertibül makam olarak bunu beyan edecek olursa, buna rağmen orada duracak olursa bu kadının namazına zarar verir. Erkeğin namazına da zarar vermeyecektir. Çünkü dördüncü şart olarak da imamın o bayanı da niyetini almış olması gerekir. Bir imamın imamlık yapması için yani cemaate namaz kıldırabilmesi için imamlık niyeti şart değildir. Bir insan münferiden bir namaz kılsa arkasında biri gelip de ona iktidar niyetiyle namaza dursa bu cemaat sahittir. Her ne kadar imamın imametlik niyeti yoksa. Ancak imama uyan kimseler içinde bir bayan varsa bu durumda o kişinin o arkasındaki bayanla da niyet etmesi gerekir. E, veyahut da bana kim uyuyorsa ben hepsinin imamıyım şeklinde bir genel niyette bulunması gerekir. E, dolayısıyla bir imam efendi eğer arkasındaki bayan cemaate imamlık yapmaya niyet etmemişse bu durumda da bayanın gelip de erkeğin safında durması erkeğin namazına zarar vermez. Zira o kadının namazı sahip değildir. Çünkü imama iktidar etti ama imam ise onu niyetine almamıştır. Beşinci şart, bunların yan yana bulunmaz zamanı bir rüknü kamil olmalıdır. Yani tam bir rükun, kamil bir rükun miktarıyla yan yana durmuş olmaları bir anlık durmak erkeğin namazına zarar vermez rükn Kamil nedir? Bu noktada İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Ebu Yusuf, Allah hepsine rahmet eylesin, görüş farklılığı vardır. i̇mam Muhammed Rahimullah zaman itibariyle bir rükün miktarı yan yana durmaları diyor. İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah ise bizatihi aynı olarak bir rüknü beraber eda etmeleri. Yani zaman olarak değil de rükü ise rüküde beraber, kıyamsa kıyamda beraber, secde ise secdede birlikteliğinin devam etmesi ve o rüknü beraberce yan yana yapmış olmaları durumunda erkeğin namazının bozulacağından bahsediyor. Ama bir rükün miktarı yan yana durmazlarsa bu durumda erkeğin namazına zarar vermez. Tabi burada şunu da söylemek gerekir. Yan yanadan kastedilen ne? Yani ne kadar bir miktarı yan yana erkeğin herhangi bir uzvunun, kadının herhangi bir uzvuna denk gelmesi midir? Hayır bu değildir. Ee, burada asıl olan e, kadının ayağının erkeğin herhangi bir uzvuna denk gelmesidir. Yani kadın ayakta durduğu zaman, kıyam halinde durduğu zaman ayağının bulunmuş olduğu hiza erkeğin herhangi bir uzvuna denk geliyor ise, ki bu da en arka mesafede erkeğin ayağının hizası veya daha önünde olmasını gerektirir. Bu durumda bir muhazaz söz konusudur ki erkeğin namazı bozulur. Ama bayan e, ayağı erkeğin e, herhangi bir uzuvuna gelmiyor. Ama secdeye gittiği zaman baş hizası erkeğin ayak hizasına gelebiliyor ise bu durumda erkeğin namazına zarar vermez. E, dolayısıyla muhazazatta kastedilen aynı hizada bulunmalarıdır. E, dedik ki e, kamil bir rükün beraber olacak. E, bir de aynı namazı kılıyor olacaklar. Yani farklı namazı da kılmayacaklar. Aynı namazı kılıyor ve aynı imama uymuşlar. Veya o erkeğin namazına iktida ile bayan ona uymuştur. Bu şekilde olursa da e, erkeğin namazına zarar verir. Ama diyelim ki siz evde kuşluk namazı kılıyorsunuz. Hanımınız geldi seccade serdi. Yanınızda da o namaza durdu. Doğru değil. Arkada kılması gerekirken geldi yanınızda durdu. Onun namazı farklı, sizin namazınız farklı. Burada erkeğin namazına zarar vermeyecektir. Namazı bozmaz. Yani aynı namazı kılmaları da e, burada e, muhazat noktasında şartlardan bir tanesidir. E, bir de bayanda aranan belli başlı şartlar vardır. Erkeğin namazını bozabilmesi için ya bali olmalı e, veyahut da e, serpilme çağı dediğimiz, mürahik dediğimiz, müşteha dediğimiz e, buludan önceki e, yaşa ulaşmış olması. Yani 12-13 yaşları dediğimiz veya belki 11 yaşı da olabilir. Biraz çocuğun bünyesiyle de alakalıdır bu. Serpilme çağına gelmiş ise böyle bir kız çocuğunun bir erkekle yan yana namaz kılmaları erkeğin namazını bozacaktır. Yoksa çocuk yaşta olan bir kızın erkeğin safında durması erkeğin namazına zarar vermez. Yani buna müşteha deniyor. Ama bu yaşlı bir bayan olsa da yani nînet konumunda olan bir kadın olsa da yine erkeğin namazına zarar verir. Çünkü deniyor ki müşteha filhal yani o halde müşteha olacak veyahut da geçmişte müşteha idi. Yani illaki fil vakin nefsül emirde o halde olmasına gerek yoktur. Bu sadece çocuktan itirazdır. Bir de akli melekleri de yerinde olacak. Ee, akıl hastası olan e, bir kızın veya bir bayanın da e, bu şekilde bir erken yanında durulması erken namazına zarar vermez. Tabii sıkıntı yok demeyelim. Yani e, konumuz şu değildir. Bu şekilde namaz kılmaları caizdir anlamı değil. E, konumuz namazı bozar mı bozmaz mı? Namazı bozması hangi durumlarda olur? Bu konuyu irdeliyoruz. Yani dedik ya fıkı odaklıdır. Yani konu neyle alakalıysa o konu işlenmektedir. Ee, diğer taraftan bu yerle bir işlemin caiz olup olmaması onu zaten okutan kişi veya okuyan kişi bilmelidir. Aksi takdirde her bir ibarenin bütün e, künhüyle nerelere temas ediyorsa bunlara da e, temas edilmesi, bunları da beyan edilmesi elimizdeki kitapların çok geniş olmasını gerektirir ki o zaman adım atamayız, ilerleme imkanı da olmasın. O yüzden burada bahsettiğimiz yana demek ki akli melekeleri yerinde olmayan bir bayanın erkeklerle aynı safta namaz kılması caizdir anlamı taşınmamalıdır. Ee, ancak bu namazı bozar mı bozmaz mı noktasında, e, muhazat noktasında, tertibül makam noktasında akıl hastası olan bir bayanın akli melekeleri yerinde değil ise e, böyle bir kimsenin, e, bir erkeğin namazını bozma mukavemeti olmayacaktır. E, diğer bir şart ise ittihadül kıble dedikleri aynı cihete yönelmiş olmaları. Yani farklı bir cihete yönelmiş olmayacak. Bunu da nerede tasavvur edebiliriz? Kabe içinde tasavvur edebiliriz. Malumunuz insan Kabe'nin içinde namaz kıldığı zaman her bir cihete yani dört bir cihete de dönebilir. Hatta cemaatle namaz kıldıkları zaman dahi imam efendi bir tarafa cemaat ise farklı bir tarafa döner. Yeter ki cemaat imamın önünde bulunmasın. Yani imamın dönmüş olduğu yön itibariyle cemaat imamın önünde olmasın. İşte böyle bir namazda dahi e, bayan ile erkek yan yana kılıyor ama farklı cihetlere kılıyor ise yine de bu erkeğin namazına zarar vermez. Ama aynı cihete doğru kılıyorsa o zaman burada e, tertib makam vardır, muhazat meselesi e, tahakkuk etmiştir. Bu durumda da erkeğin namazı bozulacaktır. İşte bu dokuz e, şartın gelmesi e, durumunda e, ciddi anlamda bir sıkıntı olacak. E, buna göre işte kamil bir rükün beraber olmasalar, veya aynı namazı kılmasalar veya rükü ve secdeli olan bir namaz değil ise yani cenaze namazı gibi veya aralarında bir engel varsa e, hatta bir boşluk varsa veya bir sütre varsa da bu durumda e, muhazap noktasında erkeğin namazına zarar vermeyecek. Bir de burada şunu ifade edelim. E, deniyor ki bir saf içinde bir bayanın bulunması üç erkeğin namazını bozar. Eğer saf arkasında da cemaat varsa. Nasıl? Nasıl? Sağındaki bir erkeğin, solundaki bir erkeğin, arkasındaki bir erkeğin namazı bozulur. Yani diyelim ki iki, üçlü bir saftan bahsedelim. E, bayan geldi, ortada duruyor. Ki bu bayanın mahrem, gayrı mahrem olması sonucu değiştirmeyecektir. Dolayısıyla üç tane erkeğin biraz önce bahsettiğimiz şartlar doğrultusunda namazını bozar. Eğer iki bayan olacak olursa, bu iki bayan dört erkeğin namazını bozar. Nasıl? Sağındaki bir kişi... En soldaki bir kişi ve hemen bunların arkasındaki iki kişinin namazı bozulacaktır. Ondan sonrakiler için sütre kabilinden olacağı için onlara zarar vermeyecek. Üç bayan ise e, yine sağında bir, solunda bir iki, arkada da üç toplam beş kişinin namazını bozar. Ancak üç bayan noktasında İmam Muhammed Rahimullah'tan farklı bir rivayet vardır. Deniyor ki üç bayan saf konumundadır. Yani tam bir saf gibidir. Tam bir saf olduğu zaman arkadaki sütre yeterli değildir. Dolayısıyla evet sağda bir kişi, solda bir kişi ama arkadaki üç namazı bozulduğu gibi o üçün arkasındaki diğer üçlünün de namazı bozulur. O üçün arkasındaki diğer üçlünün de namazı bozulur. takim eskinin meslinin sonunda kadar olan bölümün tamamı. E, nitekim e, Hanefi meseminde de İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimullah'ın görüşüne daha uygun olan görüşün bu olduğunu El-Mavsili el, el isimli, isimli isimli eserinde ifade etmiştir. Eğer kadın komple bir saf olacak olursa bu durumda safın arkasındaki erkeklerin namazı tamamen bozulacak arada bir engel bulunmaması durumunda. Bu konuda da ciddi anlamda özellikle harem-i şerifte dikkat etmek gerekir. Duracağımız yerde önümüzde kadınların olmaması, olma imkanı olmaması veyahut da işte bir sütre kendimize ittikaz etmemiz veya ona göre dikkatli hareket etmemiz gerekecektir. Evet bu konuda bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi ikinci bir mesele bayanların camiye gitmesi, cemaate gitmesi. Ki günümüzde özellikle çok konuşulan meselelerden bir tanesi, hatta bunu da açtılar, neredeyse imamlık yapılmasına bile bahsedilmeye başladı, konuşulmaya başladı. Ki bu İslam'ı değiştirmek, tahrif etmek, kitaplarımızda yüzyıllardan beri gelen geleneğimize, İslam kültürüne aykırı bir işlem. Bakın okuduğumuz bir metin kitabında dahi e, bir bayanın erkeğe nispetleri nerede durmasının gerekliğinden bahsediyor. Bir bayanın erkeklere imamlık yapmasında erkeklerin namazının sahi olmayacağını da açık net bir şekilde e, vurgulamaktadır. E, bırakın erkeklere namaz kıldırması, bırakın erkeklerle aynı safta bulunması, bir bayanın camiye gitmesi doğru mu değil mi? Bu bile tartışılıyor. Usannif diyor ki, وَيُكْرَهُ nisa hodurul الْجَمَاءِ bayanların özellikle genç olan bayanların şartlarda buna vurgu vardır eşşavap kaydı vardır genç olan bayanların cemaate gitmeleri mutlak anlamda mekurttur cemaate gitmeleri derken cemaatle namaz kılmaları değil yani evlerinde mahremleriyle beraber cemaatle kılabilirler camiye gitmeleri genel insanların bulunduğu yere gitmeleri fitne korkusundan dolayı mutlak anlamda mekruhtur. Ancak o bayan genç değil de acuz ise, yaşlı ise e, belli bir yaşa gelmişse bunun için mekruh olur mu olmaz mı? Bu noktada İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah ile İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed Rahimullah arasında görüş farklılığı vardır. O yüzden diyor ki وَلَا بَسَّ بِاَنْ fil الْعَجُوزُ فِي الْفَجِرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعَشَاءُ acuz olan, yaşlı olan bir hanımefendinin sabah namazında camiye gitmesi, akşam namazında camiye gitmesi veya yassı namazında camiye gitmesinde bir mahsur lazım gelmez. Ama bu fazilet değildir. Fazilet evinde kalmasıdır. Ama bununla beraber ki önümüz Ramazan-ı Şerif ayı, özellikle teravih namazlarında bayanların yaşlı olan bayanların camiye gitme veya bazıları hatim, olan yerlerde kılma gibi bir alışkanlığı olabiliyor. Bu noktada Ebu Hanife Rahimullah'a göre yaşlı olan bayanlar için sabah, akşam ve yatsı namazlarında camiye gitmelerinde bir beys olmadığı söyleniyor. Ama İmameyn ise İmam i Yusuf ve İmame Muhammed Rahimullah meseleyi biraz daha genişletiyor yaşlı bayanlar için. ve kala حُرُوجُ الْعَجُّزُ فِي السَّلَوَاتُ kullaha Yaşlı olan kadınlar beş vakit namazın hepsine de camiye çıkabileceklerinden bahsediyor. Ebu Hanife rahimullah kabul etmemekle beraber İbn Abidin merhum bu konuyu ele alıyor. Hatta cevhera sahibi de keza günümüzde yani fasıklığın son hat sirveye çıkmasından dolayı. Fitnenin son derece olmasından dolayı mutlak halde e, bayanların camiye gitmelerinin mekru olacağı, hangi namaz olursa olsun mekru olacağı yine vurgulanmıştır e, bundan kaçılması için. Çünkü bir kadının e, namaz noktasında en faziletli yeri evinin en ucra köşesidir. Kimsenin muttali olamayacağı en ucra köşesinde kılacağı namaz en faziletli olan namazdır. Camiye gitmedeki gaye nedir? Camiye gitmedeki gaye eğer sevabı fazla olmak ise fazla bir sevap kazanmaksa şerif şerif bunun e, reçetesini bize vermiştir. Bakın e, Muhitir Burhani'de olan bir mesele var. Onu aktarmak istiyorum. E, bu noktadaki titizliği anlayabilme adına e, bir insan adakta bulunsa nezretse işte Falan işim olursa e, Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kılacağım dese e, ve o işi de olsa bu kimsenin o iki rekat namazı kılması vaciptir. Buna adak deniyor. Peki o namazı nerede kılması gerekir? O namazı Mescid-i Nebevi'de kılması gerekir. Medine-i Münevvere'deki mescitte. Niye? Çünkü orada kılacağını adadı. Başka mescitlerde kılacak olsa olmaz. Niye? Çünkü başka mescitlerde kılacağı namaz ile orada kılacağı namaz arasında fazilet farkı vardır. Mescid-i Nebevi'deki namaz bire bindir, diğer mescitlerde ise bire birdir. Ama diğer mescidlerde veya herhangi bir iki rekat namaz kılmaya adayacak olsa nerede kılarsa kılsın sahiptir. Peki Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kılmayı adayan kimse o iş olduktan sonra Mescid-i Nebevi değil de Mescid-i Haram'da yani Mekke-i Mükerreme'de Kabe'de namaz kılsa olur mu? El cevap olur. Niye? Çünkü daha faziletlidir. Kabe'de bire yüz bindir, diğer yerlerde ise yani Mescid-i Nebevi'de bire bindir. Daha üstünün olması hasebiyle olabilir. Ama Mescid-i Haram'da namaz kılmayı adayan bir kimsenin Mescid-i Nebevi'de kılması sahih olmaz. Niye? Daha ednadır. Şimdi burası tamam olması gereken anlayabildik. muhit Burhan sahibi diyor ki, burhan sahibi diyor ki, ancak bu adağı yapan bir bayan ise, yani filan işim olursa mescide haramda iki rekat namaz kılacağım. Mescidin evinde iki rekat namaz kılacağım dese bu kimse evinde kılacak olsa da namaz sahiptir. Niye? Çünkü evinde kılacağı namaz, Kabe'de kılacağı namazdan dahi daha faziletlidir. mescit olması itibariyle. Çünkü bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam reçeteyi vermiştir. Bir bayanın evinin en hücra köşesinde kılacağı namazdan daha faziletli bir mekan e, yoktur. O yüzden maksat savap kazanmaksa, yapmamız gereken bellidir cemaat cemaat dolaşmak cami cami dolaşmak uygun bir eylem değildir özellikle genç bayan kardeşlerimiz için bu noktada ciddi anlamda titiz davranılması gerekir Rabbim muvaffak etsin inşallah bu tabi yaratılışla alakalı şeri şerifin bize bir teklifidir yani yoksa erkeğin kadından kadının erkekten üstünlük anlamında değildir çünkü üstünlük e, takva ile olduğunu Kur'an-ı Kerim bize açık bir şekilde ifade etmiştir. E, ancak erkeğin vazifesi belli, bayanın vazifesi belli ve bu vazife taksimi noktasında Şer-i Şerifin bunlara ibadet noktasında teklifleri de bellidir. Herkes bu doğrultuda ibadetini yapacak. Bu doğrultuda kulluğunu ifade edecek ki evliya hazretlerinin vaat etmiş olduğu cennete elde etsin. E, aksi takdirde ben kafama göre bir ibadet düzeni biçiyorum diyecek olursa bu kişinin birey olarak kendi ifadesiyle veya kendi kanaatine göre yapacağı bir şeydir ki şerif şerif katında kabul edilmezse hiçbir değeri olmayacaktır. Diğer bir meseleye geçelim. Bu okuyacağımız mesele ise iktidada yani cemaat ile imam arasında kimin nasıl birine uyması sahittir nasıl birine uyması sahit değildir. İşte dedik ya abdestli olan bir kimsenin teyemim almış birine uyması caiz midir? Veya teyemim almış birinin abdestli birine uyması caiz midir? E, bu konudan bahsedeceğiz. Öncelikle e, iktidanın caiz olmadığı, yani birbirlerine uymasının sahih olmadığı kişilerden bahsedecek. E, toplam bunlarda e, Allah-u Alem 7 e, kişi olacaktır. Yani 7 kısım olacaktır ki bu 7 yerde iktidâ sahip değildir. Nedir bunların birincisi? Velayusallî et-tâhiru halfe men bihi Temiz olan, herhangi bir mazereti olmayan bir kimsenin idrar akıntısı gibi mazeret sahibi olan birine iktida etmesi sahih değildir. Yani biri özürlüdür. Özürlü olan kimse için şeri Şerifin bitmiş olduğu bir reçete vardır. Vakit girdiği zaman abdestini alır ve vakit içinde dilediği kadar namazını kılabilir. Ama bu insan imamlık yaptığında Arkasında özürsüz olan bir kimsenin bunu uyması sayı olmayacak. Zira dedik ya, imamın hali cemaatin halinden daha kavi olmalı, daha üstün olmalı ve en azından eşit olmalıdır. Aksi takdirde kavi olanını zayıf üzerine bina etmiş olacağız ki, bu Hanefi mezhebine göre caiz değil, ee, imamın hali daha üstün olması gerekeceğinden dolayı. وَلَتْ halfel خَالْفَ الْمُسْتَحَاذَةِ Temiz olan bayanların da istihaze yani özür sahibi olan bayanlara iktidar etmesi yine sahih değildir. Tabi buradan şu çıkmasın peki temiz olan bayanların temiz olan bayanlara iktidar etmesi namazları sahittir ama caiz değildir. Çünkü geride söylemiştik kadınların kendi arasında cemaatle namaz kılmaları yani kadın bir imama uymaları her ne kadar Erkek cemaat olmaksızın böyle bir e, cemaat yapmaları her ne kadar namazların sıhhatına engel olmasa da e, keratten hali değildir, tahrimen mekruhtur. Dolayısıyla layücüzdür. Yani fetva verilmeyen bir eylemdir. Ama buna rağmen kılacak olsalar namazları sahih olur mu? Namazı sahih olur. Yani bunu daha önceden söylemiştik. Bir şeyin sahih olması demek o şeyin caiz olması anlamı taşımaz. cevaz ve sıhhat ilişkisi vardır her caiz sahihtir ama her sahih caizdir anlamı taşınmamalıdır. Bunun birçok örnekleri, birçok misalleri de vardır. O yüzden buradaki vurgulanmak istenen namazın sıhhat yönüdür. Yani tahir olan bir bayanın adetten beri, lohusalıktan beri, istihazeden beri olan bir bayanın istihazı olan, özür sahibi olan bir bayana iktida etmesi sahih değildir. Böyle bir namaz kılmaları hiç geçerli değildir. Çünkü kavi zayıfa bina edilmiş olacaktır. وَلَا الْقَارِعُ halfel الْاُمِّ Kari olan, kari demek namazı sahih olacak miktarı Kur'an-ı Kerim'den ezberi olan kimse demektir. Böyle bir insan ümmiye, ümmi ne demektir? Namazı sahih olacak kadar Kur'an-ı Kerim'den ezbere olmayan kimse veya kıraatı namazı sahih olacak şekilde güzel olmayan bir kimse demektir ki böyle bir insan arkasında kari olan, kıraatı sahih olan birine imamlık yapmasına sahih değildir. Eğer imamlık yapacak olursa kari olanın yani arkasındaki cemaatin namazı sahih olmaz. Bakın bizim burada bahsettiklerimiz imamın namazının olmayacağı değildir. Cemaatin namazının olmayacağıdır. Yani özür sahibi kişi namaz kılıyor. Siz geldiniz özür sahibi değilsiniz ona iktidayseniz onun namazı sahiptir ama sizin namazınız sahit değil. İşte ümmi olan bir kimse namaz kılıyor. Siz kari olarak ona iktidar ettiniz. Sizin namazınız olmaz ama onun namazı olur. Ki bu durumda aslında kari'nin imamete geçmesidir. Tahir'in tahir olmayana mukabil imamete geçmesidir. E, bu üçüncüsü oluyor dördüncü olarak da walel mütessiği half Oryan orayan giyinik olan bir kimsenin de yani en azından avret mahalli namazda set edilmesi farz olan yerlerini örten bir kimsenin e, namazda set edilmesi farz olan yerlerini örtecek elbise bulamadığından dolayı buraları açık olarak namaz kılan kimse iktidar etmesi yine sahip değildir. Çünkü o kişi hakkında belki bir zaruret vardır ama imam olma noktasında arkasındaki cemaatin daha kavi olması imam olmasını engel olacaktır. Evet e, dört madde zikredilmiş oldu. İşte Tahir'in idrar akıntısı olan uyması, e, temiz bir bayanın istihaze e, kanaması gören bir bayana uyması, e, Karin'in kıraatı sahi olan birinin Ümmü olan birine uyması, giyini olanın da çıplak olan birine uyması sahih değildir dedi. Aslında daha devamı da var. Yani 5-6-7 şeklinde var ama e, Musannif'in tertibi bu noktada şimdilik namazı sahih olanlar. Yani kim kime uyarsa namazı sahihtir. onlardan bahsedecek. Peki niye böyle araya bir fasıla sokmuş oldu? E, konuyla irtibatlı olduğundan dolayı. Yani sanki bunların da birbirlerine uyması sahip değildir şeklinde bir anlaşma söz konusu olacağından dolayı diyor ki: "Ve yecuzu en ye'umme el müteyemmumu el mutavvidin." Teyemmümle namaz kılan kimselerin abdestle namaz kılan kimselere imamlık yapması sahiptir. Ve cüzü caizdir. En ye ummeh, imamlık yapması. El müteyemmimu, teyemmümle namaz kılan kimsenin imamlık yapması. Kime? El mütevazdiin, abdestli namaz kılan kimseye. Niye? Çünkü teyemmüm e, haleftir, abdestin halefidir. Suyu bulamayan veya su olduğu halde suyu kullanmaya imkanı olmayan bir kimseye bir ruhsattır. Ve böyle bir insan teyemmüm aldığı zaman bu kimse artık abdestlidir. Dolayısıyla diğer bir tarafta gerçekten fiziksel olarak su kullanarak abdesti olan bir kimseyle bunlar arasında rütbe itibariyle hiçbir fark yoktur. Bu bağlamda o teyemlümlü kimse abdesti olan bir kimse imamlık yapacak olsa da bunların namazında bir sıkıntı olmaz. Bu bir. İkincisi, وَالْمَاسِهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْغَاسِلِينَ eee, وَالْمَاسِهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ Mes üzerine mes veren kimse de imamlık yapabilir. Kime el gaziliğine ayaklarını yıkayan kimselere. Şimdi normalde abdestte e, üç uzun yıkanması bir uzun mesedilmesi farzdır. Yıkanması farz olan uzuvlardan bir tanesi de ayaktır. E, ancak kişi şartlarına riayet ederek ayağını mes giymiş ise abdesti bir şekilde ve diğer şartlarında riayet ederek mes abdesti bozulduğunda hades diye tabir ettiğimiz abdestsizlik ayağa sirayet etmez. Dolayısıyla bu insan abdest alıp da ayağının üzerindeki meste, mes verecek olursa bu kimsenin abdesti sahiptir. Peki diğer taraftan mes kullanmayan ayağını gerçekten yıkayan birine imamlık yapması noktasında ise aralarında hiçbir fark yoktur. Yani mes kullanmak mes kullanmamaya nispetle belki azimet ayakları yıkamaktır bunu söyleyebiliriz ama bununla beraber aralarında abdest noktasında bir fark olmayacağı için bunların birbirlerine iktida etmesinde de bir sıkıntı yoktur. üçüncüsü vayussale el-kaimu halfel qa'it. Kaim olan yani namazın kıyamını yerine getirebilen bir kimsenin namazın kıyamını yerine getiremeyip de oturarak namaz kılan kimseye uyması da sahiptir. Tabi bu noktada İmam Muhammed Rahimullah'ın farklı bir görüşü var ki kıyasa baktığımız zaman yani genel prensibe, genel kurallara baktığımız zaman imamın halinin cemaatin halinden daha kavi olması veya eşit olmasından bahsettik. Dolayısıyla bir insan namazın kıyamını yapamıyor ise yani o namazı oturarak kılıyor ise oturarak namaz kılmak ayakta namaz kılmaya nispetle daha zayıftır. O zaman ayakta namazını kılan bir kimsenin oturarak namaz kılan kimseye uyması da sahih olmaması gerekir ki İmam Muhammed Rahimullah bunu söylüyor ve kıyasla bunu gerektiriyor. Ancak bu noktada Buhari ve Müslim'de rivayet edilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son namazı, kendisi rahatsız olması ve Mescidin i Nebevi'de imamlığa geçtiğinde ise ki Hz. Ebubekir radıyallahu anh geri çekiliyor ve Efendimiz orada imametliğe geçiyor. Kendisi oturarak namazını kılıyor ve arkasındaki sahabe cemaati ayakta namazını kılıyor. İşte bir uygulama istihsan nas diyorlar bunu. Yani bu konuda hadis-i şerif olduğu için genel kural terk ediliyor, kıyas terk ediliyor. Bu takdirde bunun caiz olacağı ifade ediliyor. Ama şunu vurgulamak gerekir. Ka'it demek oturarak namaz kılan demektir. İma ile namaz kılan demek değildir. İma başka bir şeydir. Oturarak namaz kılmak başka bir şeydir. Bu kimse sadece kıyamı yapamıyor. Yoksa secdeyi yapıyor. Dolayısıyla secdeyi yapamayacak, yani namazını ima kılacak bir kimsenin, arkasında namazını ima kılmayacak bir kimsenin olması mümkün olmaz. Böyle bir şey düşünülemez. Bu sahih değildir. Dolayısıyla burada kastedilen edilen kaittir. Yani secdesini yapıyor, sadece kıyamı yapamıyor. Bu kimse imamlık yapabilir. Arkasında kaim olan bir cemaate. Tabii bunun kait olması, oturma, oturarak namaz kılması da bir mazeretten dolayı olmalıdır. Yani keyfi olarak bir insan oturarak namaz kılsa farz namazlarda bu caiz değildir. Çünkü farz namazlarda kıyam e, farzdır. Kıyami kişinin keyfi olarak terk edilmesi ise düşünlemez. وَلَا يُصَلِّ الَّذ۪ي يَرْكَوْ وَيَسْجُدُ حَلْفَ الْمُومِ Şimdi e, buraya kadar olan bölümde e, dedik ya önce iktidası sahih olmayanlardan bahsetti. Dört tanesini zikretti. Sonra araya iktidası sahih olan üç tane yerden bahsetti. Tekrardan geriye dönerek beşincisi. Yani yine iktidası sahih olmayandan bahsedecek ve diyor ki وَلَا يُصَلِّ ellediği يَرْكَوْ وَيَسْجُدُ حَلْفَ الْمُومِ Rükü ve secdesini yapan bir kimse, ima ile namaz kılan kimsenin arkasında namaz kılması sahih değildir, caiz değildir. Biraz önce bundan bahsetmiştik. وَلَا el الْمُفْتَرِزُ halfel muteneffil Fars kılan kimse de nafile kılan kimseye iktidar etmesi yine sahih değildir. Çünkü hal itibariyle imamın hali bu durumda cemaatin halinden daha kavi değil. Hatta aynı değil, daha düşük olduğu için bu da sahih olmayacak. Ee, ancak ikisi de aynı farzı kılacak veya imam Efendi farzı kıldığı halde arkasındaki cemaat nafile nafile niyet edecek olursa bu takdirde namazı sahip olur. Wala men yusalli farzan halfe men yusalli farzan akher. Farklı bir farzı kılan kimseye de farklı bir farza niyetle iktida etmek yine sahip değildir. Yani ittihat dediğimiz, müşareke dediğimiz, muvaffaka dediğimiz imam ile cemaat aynı namazı kılmaları aynı namazda ortak olmalıdır. Bunların cinsleri farz olsa da velev ki farklı namazlar olsa yine bu iktida sahip değildir. Örneğin imam efendi işte e, dünün öğle namazının kazasını kılıyor. Arkasındaki cemaat ise iki gün önceki öğle namazının kazasını kılıyor. Yani ikisi de öğle namazı, ikisi de farz, ikisi de kaza ama birinin kazası ile diğerinin kazası aynı kaza değil. Bu takdirde dahi cemaatin namazı sayı olmayacaktır. İttihat olmalıdır, aynı namaz olmalıdır eda olacaksa da aynı namaz kaza olacaksa da aynı namaz ama cemaatin namazı hal itibariyle daha düşük olursa yani nafile niyet etmesi gibi bu durumda nafile niyet ederek farz kılan bir imama uymasında herhangi bir mahsur lazım gelmez Tabi bu Hanefi mezhebine göre, Şafii mezhebi böyle değildir. Çünkü Şafii mezhebine göre herkes kendi fatihasını okuyacağı için e, imam ile cemaat arasında bir ittihattan bahsedilmiyor, bir birliktelikten bahsedilmiyor. Hatta imam farklı bir namazı kıldığı halde cemaat e, farklı, bir, farklı bir namaz niyetiyle ona iktida edebilir. Keza imam bali olmadığı halde cemaat bali olsa, bulu çağına ermiş olsa yine namaz kılabilir. Ee, İmam nafile kılısı arkasındaki cemaat farza niyetle ona uyabilir. Ee, bu şekilde bir e, Hanefi mezhebinden bir farklılığı da vardır. Yine burada şunu da ifade etmek isteriz. Ee, bazı durumlarda iktidar hiç sahip değildir. Örneğin tahir olanı yani özür sahibi olmayanın özür sahibi olan kişiye uyması. Bu durumda bu kimsenin iftidat tekbiriyle namaza girecek olsa da bu namaz münakit değildir. Yani namaz hiç başlamamış gibidir. Dolayısıyla onun o namaza devam ettirmesi, onu sürdürmesi bir şey olmayacaktır. Yani boş bir harekette bulunmuş olacaktır. Ama bazı şartlar vardır ki o şartların yerine getirilmemesi namazın inikadına mani değildir. Bu da nedir? Farklı namazlar gibi. Yani örneğin işte imam efendi vaktin namazını kılıyor. Arkasındaki cemaatse ise kaza niyetiyle buna uyuyor. Bu durumda bu namaz münakit değildir denmez. Bu namaz nafile olarak münakittir. Yani bu namaz nafile olarak sahiptir. Peki bunun semeresi nerede ortaya çıkar? E, taharet bahsinde okumuştuk. E, abdesi bozan e, şeyleri okurken bunlardan bir tanesi de namazda kişinin sesli olarak gülmesi, kahkaha atması. Namazı da bozar, artı abdesi de bozar. Peki böyle bir kişiden bahsedelim. İki kişi düşünelim. E, temiz, özür sahibi değil, özürlüğe iktida etmiş. Diğeri ise kaza niyetiyle e, eda kılan bir kimse iktida etmiş. Ve bu iki kişi namazdayken, yani iktida haldeyken Kahkaha atacak olsalar abdest noktasında ne olur? Burada bahsettiğimiz yani e, özür sahibi olmayanın, özür sahibi olan bir kimse iktidar eden kimsenin ile gülmesi abdestini bozmayacaktır. Niye? Çünkü zaten namaza değildir. Yani namazı münakit değildir. Ama diğer tarafta bu kişiye baktığımız zaman bu kimse e, her ne kadar kaza niyetiyle, veya İmam Eda kazaysa, Eda niyetiyle iktidar ediyorsa, bu namaz farz olarak sahih olmasa da nafile olarak münakit bir namazdır. Yani nafile bir namazdır. Ve namazın içinde güldüğünden dolayı, sesli güldüğünden dolayı abdesti bozulacaktır. Bunun gibi daha farklı semereleri de vardır. Muyusallo El Muteffilu Halfel Muftariz, Nafile kılan kimse, Fars kılan kimsenin de arkasında e, namaz kılabilir, ona uyabilir. Çünkü dedik ya zayıfı kavu üzerine bina etmekte bir mahsur lazım gelmez. E, son olarak da e, son meselemiz olsun bu konuda. Ömer ilkte daha bir imamin, bir kişi düşünelim ki bir imam efendiye uydu ve namazını beraberce tamamladı. Sünme alime. Sonra o uyan kimse muhtediye anladı ki ennehu o imam ala gayri tahare abdestsizmiş. Abdesi bozulmuş meğersem o da onun farkında değil. Yani bilerek böyle kılıyor anlamında değil. Bu durumda e'adda salaten namazını iade etmek zorundadır. Çünkü namazın sahih olmadığını anlamıştır. Tabi burada e, bazı incelikler vardır. Şöyle ki e, imamın abdestsiz olduğunu cemaatin anlaması Cemaatin kanaatine göre de abdestsiz olduğuna vukufiyetlidir. Diyeceksiniz ki cemaatin kanaati ne demek? Mezhef farklılığı. Yani örneğin e, İmam Efendi diyelim ki Şafi'l-Mezheb namaz kıldırıyor. E, ben Hanefi'l-Mezheb'im ve ona iktida ettim. Namazımı kılıyorum. Namazdan sonra öğrendim ki İmam Efendi'nin eli bir bayana temas etmiş. Ee, yani nikahlanması helal olan bir bayana veya hanımına temas etmiş imam efendi uyardı cemaati böyle böyle cemaat işte benim e, elim hanıma temas etmişti ben onun unutmuştum namazı size kıldırdım ama şafi mezhebine göre benim abdestim olmadığı için e, size bilgi vereyim dese oysa ben bir hanefi olarak ona iktidar ettim hanefi olarak e, bir erkeğin elinin bir bayana temas etmesi abdesti bozmaz caiz olup olmaması bir bahsediger ama abdesti bozmayacaktır Dolayısıyla ben bu namazı bir daha iade etmeme gerek var mı? El cevap yoktur. Niye? Çünkü kendi kanaatime göre, kendi zamıma göre, kendi e, düşünceme göre diyelim e, iltizamıma göre İmam Efendi abdestlidir. Ve abdesti olan bir imama ben ne yaptım? İktidar ettim. E, dolayısıyla burada e, ya, imamın abdestsiz olduğunu anlaması derken şey, iktida eden cemaatin kendi reine, kendi görüşüne, kendi mezhebine göre abdestsiz olduğunu anlaması. Ama bunun tersi olsa, yani İmam Efendi dedik ya Şafi'dir. E, namazı bittikten sonra dönse arkadaşlar benim elim kanamıştı. E, ben size söylemeyi unuttum. Siz Hanefi'ün mezhepsiniz. Bana göre bir şey olmaz ama size göre problemdir diyecek olsa bu durumda o cemaati namazı iade etmesi gerekir. Hanefi olanları. Niye? Çünkü kendi kanaatine göre İmam Efendi'nin abdesti yoktur. Çünkü Hanefi olan şöyle düşünmez. Kan sadece Hanefi'nin namazını bozar demez. Kan Müslümanın tamamının namazını bozar. Şafi olan kimse de şöyle düşünmez. Bir bayana temas etmek sadece şafinin abdesini bozar demez. Bütün Müslümanların abdesini bozar. Herkes kendi kanaatine, kendi zamına göre meseleyi değerlendirdiği için muhakaza da bu noktada olacaktır kişinin düşüncesine göre. O yüzden burada Simme alime ennuhu ala gayri tahare derken İmamın abdestsiz olduğu kendi zamına, kendi mezhebine göre olduğunu anlayacak olursak kaydına getirmemiz gerekir. Yoksa kendi mezhebine göre bir problem yoksa namazın iadesine de gerek yoktur. Ee, bu kadarlıkla ihtifa edelim. mekruhati ı salat dedik. Ee, namazın mekruhları babına giriş yapacağız. İnşallah Rabbim nasip ederse önümüzdeki günlerde de burada devam ederiz. Allahü Teala Hazretleri anlamayı nasip eylesin. Anladıklarımıza da amel etmeyi ve amel ettirmeyi cümlemize muvaffak eylesin. Ve bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Alrahmanirrahim. Malik yümdin. İyak nəğbede ve İyak nəsteyin. İhdina الصırاط المستقيم صırاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين